Allahümme Şeytanır Racim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfirühü ve ne billahi min ve min Men ve men Ve illallah vahdehu lâ ve ve resuluh mabat venegal hadisi kitabı Allah ve hayral hedi Muhammed'in Sallallahu aley ve sellem ve şerral Umarı muhtesatu ha ve külle muhdetsetin bir ve külle ve geçtiğimiz hafta e, muvaat sayılmayan işlerden bahsetmiştik bunların üç türünü zikrettik Bunlar alışveriş icar iyicar aktı kiralama ve iyilikte, ihsanda bulunmak diye, adaletle ve de devrenme diye, bunlar e, muvalaat kapsamına girmez. Yani kafirlerle olan ilişkilerde onlardan alışveriş yapmak, onlarla kiralama akdinde bulunmak, onların işinde çalışmak, yani hizmetçisi olmamak şartıyla veya müminin kafirler yanında kendisini rezil edecek, zelil edecek şekilde çalışmaması şartıyla e, itaatte boyundurunu tamamen onların eline verip adeta köleleri gibi olmamak şartıyla onların yanında çalışmasının muhalat olmayacağı yine kafirlere iyilik yapmanın ihsanda bulunmanın, hediye vermenin e, veyahut onlara adaletle davranmanın da muhalat Allah'ın e, yasakladığı kafirlere dostluk kapsamına girmediğini e, zikretmiştik. Bu hafta e, bu konunun Devamı yine muhalata dahil olmayan, yasaklanmış muhalata dahil olmayan diğer örnekler ile devam ediyor. Caiz olan ilişkilerden biri de gayrimüslim hastaların ziyaret edilmesidir. Burada onu İslam'a davet etmek ya da başka bir muteber maslahat gözetilebilir. Dolayısıyla onların hastalarını ziyaret edebiliriz. Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam bir Yahudi'yi hastalığı sırasında ziyaret etmiştir. Bukhari, Enes bin Malik radiyallahu anh'den rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden bir Yahudi çocuk vardı. Hastalanca Resulullah kendisini ziyaret edip onu İslam'a davet etti. Çocuk babasına baktı. Babası Ebu Kasım'a uy deyince Müslümanlığı kabul etti. Resulullah aleyhisselatü vesselam dışarı çıktığında onu cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun buyurdu. Said bin Musayyeb ve babası vasıtasıyla şu haberi de Bukhari naklediyor. Ebu Talib'e ecel geldiğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına girdi. Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Umeyye bin de oradaydılar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib'e Ey amcacığım! La ilahe illallah de ki Allah katında onunla seni savunayım buyurdu. O ikisi atılıp yani Ebu Cehil'le İbn Ebi Umeyye atılıp Ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dininden dönecek misin dediler. Böyle bir o, bir ötekiler e, teklif ve telkinde bulunurken Ebu Talib'in en son sözü Abdülmuttalib'in dini üzere demek oldu. Bunun üzerine Efendimiz, sana yasaklanmadığım sürece istiğfarda bulunacağım buyurdu da hemen Tevbe Suresinin 123. ayeti Peygamber'e ve iman edenlere müşriklere af dilemeleri için Allah'a yakarı vermeleri yakışmaz. Müşrikler için af dilemesi ne peygambere ne de müminlere yakışmaz. Bu ayet ile Kasas suresinin 56. ayeti. Yani sen sevdiklerini asla hidayete erdiremez. Ayetleri nazil oldu. Evet. Neticede bir müşriğin ziyareti söz konusu burada. Fakat bu ziyaretteki amaç ney? Onu İslam'a davet etmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o Yahudi çocuğu İslam'a davet etmiş. O da bunu kabul etmiştir. Yine amcası Ebu Talib'i de ziyaret etmiştir. Onu da İslam'a davet etmiş fakat o Müslüman olmamıştır. Hülasa gayrimüslim bir hastayı ziyaret etmek caizdir. Bu ihsan ve iyilik kabilindendir Diğer bir husus. Yine dini konusunda, dini konusunda hoşnut olunması olunmasa bile onlardan onların akidelerinden, inançlarından razı olunmasa bile ehli kitap kadınlarla evlenilmesi caizdir. Yani Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenilmesi caizdir. Bir Müslüman dinini beğenmese dahi bir Yahudi ve Hristiyan kadınla evlenebilir. Bunun delili şu ayet-i kerimedir. Bugün size temiz ve iyi şeyler helal kılındı.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 Kim imanı inkar ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o ahirette de ziyana uğrayanlardan olur. Maide suresi 5. ayet. Burada şart kadının iffetli olmasıdır. İbni Kesir Rahimoğlu'na bu ayetin Maide suresinin 5. ayetinin tefsirinde diyor ki Ayetin baş kısmında mümin, hür ve iffetli kadınlarla evlenmenin helal olduğu zikredilmiş ve böylece arkadan gelecek ahkama giriş yapılmıştır. Zira daha sonra da ehli kitaptan muhsan kadınlarla evlenmek onaylanmıştır. Muhsan kadınlardan hür olan kadınların irade edildiği yani hür kadınların kastedildiği söylenmiştir. i̇bn Cerir yani Taberi bunu Mücahid'den nakleder. Mücahid, muhsan kadınları hür kadınlar diye açıklamıştır. Bu ifade ile köle olmayan kadınların ya da iffetli kadınların kastedilmiş olması muhtemeldir. Çünkü bir başka rivayette mücahit bu ikinci ihtimali desteklemiştir. Bu aynı zamanda alimlerin çoğunluğunun görüşüdür. Doğruya yakın olan da budur. Çünkü evlenilecek kadın hem zımmi hem de iffetsiz olursa hali tamamıyla fasit duruma düşer. Zımmi Müslümanların idaresi altında yaşayan, Müslüman devlete vergi vererek yaşayan ehli kitap demek. Ehli kitaptan olup yani iffetsiz olursa bu sefer e, fasit duruma düşer. E, bu ayette görünüşe göre kastedilen edilen iffetli olan zina etmemiş kadınlardır. Bir başka ayette ise şöyle buyrulmuştur. Sizden, eşraftan olan yani seçkinlerden olan hür mümin kadınlarla evlenecek servet ve gücü bulunmayanlar, Ellerinizin altında olan mümin cariyelerle evlenebilirler. Yani köle olan kadınlarla evlenebilirler. Allah sizin kadro kıymetinizi imanınızla bilir. Zaten siz müminler hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse fuhuşta bulunmayarak, gizli dost da edinmeyerek namuslu kadınlar olmak üzere onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Yani Müslüman Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa onlara hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme sizden sıkıntıya düşmekten yani zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Nisa suresi 25. ayet. Alimler evlenilebilecek iffetli, zımmi kadınların hür olması mı gerektiği yoksa köle olabilmelerinin de mümkün olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. İbn-i Cerir yani Taberi Muhsan Kadınlar ifadesini iffetli kadınlar diye tefsir eden Selef alimlerinden bu konuda bir takım görüşler nakletmiştir. Burada İsrailiyattan sayılan kadınların e, kastedildiği bazı alimlerce savunulmuştur. İmam Şafii bu kanaattedir. Yine Muhsan Kadınlardan Zımmilerin kastedilip harbilerin murat edilmediği de ifade edilmiştir. Yani zımmi kafirler az önce söylediğimiz gibi Müslüman devletin otoritesi altında vergi vererek yaşayanlar harbiler de Müslümanlarla harp halinde olan kafirler. Eğli kitap. Bunların delili şu ayettir. Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen ''Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle zelil bir vaziyette tam bir itaatle cizye verinceye kadar savaş. Tevbe suresi 29. ayet. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhüma, Hristiyan kadınlarla evlenmeyi caiz görmezdi. Ona göre İsa'yı Rab kabul etmekten daha büyük bir şirk yoktur. Allah Teala ise müşrik kadınlarla evlenmeyi yasaklamıştır.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 Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli ders alsınlar diye ayetlerini insanlara açıklar. Bakara suresi 221. ayet. Yalnız burada İbn-i radıyallahu anh'ın bu görüşü şaz bir görüştür. Çünkü Allah azze ve celle e, Hristiyanların ve Yahudilerin Allah'a ortak koştuklarını belirttiği halde Maide suresinin 5. ayetinde onların iffetli olmaları şartıyla evlenilebileceğini yani onların kadınlarla evlenilebileceğini e, belirtmiştir. Fakat kadınlar için böyle bir şey yok. Yani Müslüman bir kadın Hristiyan veya Yahudi erkekle evlenemez. İbn-i Hatim'in naklettiğine göre i̇bn Abbas şöyle demiştir. Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Bu ayet nazil olduğu zaman insanlar hiçbir gayrimüslim kadınla evlenmeyi istemedi. Daha sonra ehli kitap kadınlarla evlenilebileceği yolundaki ayeti inzal buyuruldu. İnsanlar da buna uydular. Bazı sahabiler Hristiyan kadınlarla evlenmiş ve bunda bir beis görmemişlerdir. Delilleri ehli kitap kadınlarla evlenmeyi mübah kılan ayettir. Bu ayetin müşrik kadınlarla evlenmeyi yasaklayan ayeti tahsis ettiği, yani o genel ifadeden özel bir sınırlamada bulunduğu kanaatindedirler. Bunlar arasında bir çelişki yoktur. Çünkü pek çok yerde ehli kitap müşriklerden ayrı tutulmaktadır. ''Gerek el kitaptan gerek müşriklerden olan kafirler kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe inkarlarından ayrılacak değillerdi.'' Beyinle suresi 1. ayetinde geçtiği gibi. Yine Ali İmran 20'de ''Buna karşı seninle münakaşaya kalkışanlara de ki ben yüzümü özümü Allah'a teslim ettim bana bağlı olanlar da ona teslim oldular.''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 Bakara suresinin 221. ayetinde az önce okuduğumuz yani müşrik kadınlarla evlenmeyin ayeti ehli kitap ile tahsis edilmiştir. Yani müşrik kadınlarla evlenmeyin fakat ehli kitap olanlarla zina etmemişlerse, iffetlerini muhafaza eden kimselerse evlenebilirsiniz. Böyle bir tahsis vardır. Ehli kitap, şu anda gibi değil ehli kitap zaten o zaman da müşrikti. Ama ehli kitap ile ehli kitap olmayan müşrikleri Allah Azze ve Celle ayırıyor. Yani şurada bakın iki tane ayet zikrettik bu konuda. Birisi yine birinci ayeti, diğeri Al-i İmran yirminci ayeti. Ehli kitap olan müşriklerle ile ehli kitap olmayan müşrikleri Allah Azze ve Celle birbirinden ayırıyor. Ee, ehli kitabın kestiklerini yemeye ruhsat veriyor ama bir meclisinin kestini yemeye ruhsat vermiyor. Mesela bir Budist'in kestiğini hiçbir şekilde yemezsiniz. Ama ehli kitabın kestini, Yahudinin, Hristiyanın kestini yiyebilirsiniz. Bunları eee Maide suresinin 5. ayeti tahsis ediyor. Buradaki şirk ehli şirk ehli kitabı kapsamamaktadır. Bakara 221'de kastedilen ehli kitap da müşrik olmakla birlikte Maide suresindeki ayet bu ayeti tahsis etmektedir. Bakara suresindeki ayet geneldir ancak özel bir anlam kastedilmektedir. Ehl-i kitap kadınlarla evliliğin İslam yurdunda olması da bir başka şarttır. Ehl-i kitap kadınla evleneceksen bu İslam yurdunda olmalıdır. Yani Müslümanların onlar üzerinde tam bir hakimiyet sahibi olduğu bir ortamda. Mesela bir Avrupa'da kadın ile erkek eşit haklara sahiptir. Hatta Türkiye'de bile bu yasalar yavaş yavaş yerleştirmeye başlandı. Kadın ile erkek eşit seviyededir. Erkeğin kadın üzerine yöneticiliği yoktur. Bu durumda eli kitap olan bir kadınla bir Türk Müslüman erkek evlenemez. Avrupa'da Çünkü zaten evlenemez. Avrupa'da zaten evlenemez. Çünkü oradaki yani buradaki illeş şu. Mesela kadın neden kafirle evlenemiyor? Kafir erkekle evlenemiyor. Çünkü ailenin reisi vela sahibi, yönetim hakkına sahip olan erkektir. Errijal kavvamun nisa buyuruyor, Nisa suresinin 34. ayetinde. Erkekler kadınlar üzerine hakim ve yöneticidirler. Bir kadın Hristiyan veya Yahudi ile evlendiği zaman doğrudan hakim ve yöneticisi olarak kafir bir erkeği tayin etmiş olur. Ama bir Hristiyan veya Yahudi kadın aldığı zaman erkek onu yönetimi altına almış olur, idaresi altına almış olur. Ama Türkiye gibi bir ortamda bu kalkıyorsa aradan burada da evlenemez. Evet. Darul Harp de kadınlarla evlenilemez, eğer zorda kalmışsa kadının hamile kalmaması için tedbirler alınır. Yani zorda kalmışsa hamile kalmaması için tedbirler alınır ancak en doğrusu küfür diyarında onlarla evlenmemektir. Çünkü doğacak çocukları kendi dinleri istikametinde ifsad etme ihtimali vardır. Çocuklarını onlardan kurtaramayabilir. Dolayısıyla küfür diyarında kitabi bir kadınla evlenmek oldukça tehlikelidir. Aslında isterse Müslümanlar arasında olsun, kitabı bir kadınlık kadınla evlilik yine mekruhtur. Kerahatten hali değildir. Yani Müslüman bir ülkede dahi olsa el kitabı bir kadınla evlenmek kerahatten hali değildir. Zira burada evlilik kadının dininden hoşnutsuzluğa rağmen olmaktadır. Halbuki evlilik muhaşereti gerektirmektedir. Eşlerin birbirine ihsan ve ilikte bulunması gerekir. Kafirlerden uzak olması için erkek kadının dinine buz etmek zorunda kalır. Halbuki Müslümanlara dindar kadınlarla evlenmek düşer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştur. Dindar kadını tercih edin. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlarla evlenmek gerekli ve doğru değildir. Zikrettiğimiz üzere bu tahrimen mekruhtur. Zira evlilik yapılırsa erkek kadının dinine buz ederken Kendisine iyilik etmek zorunda kalmaktadır. İnsanların çoğu ise bunu başaramamaktadır. Aynı şekilde e, kafir olmasa dahi fasık, e, Allah'a itaati terk etmiş, açılıp saçılmayı kendisine e, meşru gören, yani Allah'a isyanı hayat tarzı haline getirmiş kadınlarla evlilikte aynı kapsamda değerlendirilebilir. Çünkü Müslümanın e, kafirlerden buz etmesi gerektiği gibi fasıklardan da Allah'a isyan edenlerden de en azından o fiillerinden, kötü işlerinden buz etmeleri gerekir. E, bir erkek hanımını kendi otoritesi altında olduğu için onu ıslah etmesi mümkündür. Yani ona tebliğ etmesi, anlatması, kötü hallerini iyileriyle değiştirmeye. E, sağlamasına yardımcı olması bu mümkündür. Bu, bunlar yapılmış olmasına rağmen bu gerçekleşmiyorsa artık e, nikahın sona erdirilmesi gerekir. Mesela kadın namaz kılmıyorsa, bir türlü namaz kılmıyorsa e, o nikahın artık sona erdirilmesi lazım. Bunun önünde bir takım tedbirler var. Mesela e, yatakların ayrılması, küslük devresi, yatakların ayrılması Dövmek, ayette Nisa suresinin 34. ayetinde de zikredildiği üzere, e, namaz kılmaması sebebiyle erkek karısını dövebilir. Dövmek, yataklara ayırmak, bütün bunlar e, fayda vermedi, artık e, boşanma gündeme gelir. Çünkü eğer namazın hükmü, namazı terk etmenin kişiyi İslam dışına çıkardığı, hükmü, Allah'ın kitabından ayetlerle ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden hadislerle anlatılmış olmasına rağmen kadın namazı kılmamakta devam ediyorsa veyahut da küfür olan bir şeyde devam ediyorsa veyahut isyan devam ediyorsa e, bu ne yapar? Evliliği bitiren sebeplerden birisi olabilir. Allah bu konuda en hayırlısına bizleri muvaffak kılsın. Müslümanlar üzerinde Yine diğer bir e, madde, müvalat kapsamına girmeyen Müslümanlar üzerinde hakimiyet kurmamaları kaydıyla. Gayrimüslimlerden yardım talep etmeye gelince oldukça önemli bir meseledir. Hakikatte bu bir nevi kiralamadır. Yani müşriklerden yardım talep etme. Dolayısıyla onlardan bir menfaat kabul edilebilir. Dünyevi ilimlerinden ve bilgilerinden kiralama yoluyla faydalanılabilir. Bu Tıp, kimya, mühendislik ve benzeri ilimlerle ilgili onlardan aldığımız bilgilere benzer. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir anh hicret esnasında kendilerini, kendilerine mahir bir rehber tutmuşlardır. Geçen hafta bu rivayeti zikretmiştik. Huza kabilesi kafir olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin güvenini kazanmışlardı. Güven, güveniyordu Nebi Aleyhisselat Vesselam onlara. Bu sebeple Hudeybiye'ye dahil olmuşlardı. Resulullah'a yakınlıklar sebebiyle onun maslahatını istiyorlardı. Ancak içlerinde casuslar da vardı. Fakat bunlarla ilişkideki maslahat daha büyük idi. Çünkü kafirler hakkında daha fazla bilgi getiriyorlardı. Yani casus ama yani biliyorsun casus senin haberlerini onlara taşıyor. Onların da haberini sana taşıyor. Senden gidecek haber... Senden onlara gidecek haber sana çok fazla zarar vermeyecek. Ama onlardan gelecek haber sana daha fazla bir maslahat kazandıracaksa bak burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Buradaki şart Müslümanlara hakimiyet kurmamalarıdır. Mesela kafir bir komutan Müslüman ordunun başına geçirilemez. Kafir bir komutan Müslüman ordunun başına geçirilemez. Müslümanların yargısına hakim yapılamaz bir kafir. Emri bir maruf, nehyen münker yapacak bir muhtesip olamaz. Yani eskiden ihtisap diye bir e, muhtesiplik diye bir müessese varmış. Bugün zabıtallık diye devam ediyor ama e, İslam toplumunda, İslam hükümetin, İslam devletinde muhtesipin görevi bir nevi zaptalıktır. Fakat bugünkiler gibi değil. Zabıtanın vazifesi emri maruf ve nehyen münker yapmak. Yani Allah'ın emrettiklerini insanlara hatırlatmak, bunları emretmek, kötülüklerden de yasaklamak. Bir ara işte A takımı diye e, bu keçveren taraflarında falan böyle ülkücüler ekipler kurmuşlardı mesela. Evet. Böyle alenen içki içenleri döverlerdi falan. E, bunun gibi buna benzer bir şey yani. Fakat bu İslami bir usulde devletten yetkiyle yapılan e, bir zabıtalık görevi. E, ha, işte bu görevi muhtesiplik görevini kafirler yapamaz. Çünkü buna ehil değillerdir. Bunların hepsi şu ayette geçen. Fırsat, yol kavramına dahildirler. Nisa suresi 141. ayetinde şöyle buyuruluyor. Münafıklar sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirler zaferden yana bir payda el, pay elde ederlerse, bu sefer kafirleri bizim taraf size galip durumdayken sizi kollamadık mı? Müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi derler. Kıyamet günü Allah sizin de onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kafirlere müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir. Evet emretme ve yasaklama etkisi olan bir kimse halkın üzerinde hakimiyet kazanmış demektir. Gayrimüslimler en büyük münkere sahiptir. Dolayısıyla Müslümanlar üzerinde velayetleri olamaz. Aynı şekilde bu kimseler Polis teşkilatına da hakim olamazlar. Müslümanlara verilecek ve verilmeyecek şeylere karar veren devlet organlarına da bunlar hakim kılınamaz. Ebu Musa kendisine Hristiyan bir katip edindiği zaman Hristiyan bir yazıcı katip ediniyor. Ömer radıyallahu an Allah onları zelil kılmışken onları yüceltme. Allah onları kovmuşken sen içeri alma diyerek bunu reddetmiştir. Bazı meselelerde gayrimüslimlerin yardımına başvurmak mümkündür. Mesela bir petrol mühendisi ya da herhangi bir ilim dalında uzman ve harp sanatları uzmanı gibi kimseler istihdam edilebilir. Bunun delili kitap, sünnet ve sahabe uygulamalarıdır. Onlardan yardım istemenin şartı Müslümanlara hakim olmamaları ve savaşa katılmamalarıdır. Mesela 1. Ee, Dünya Savaşı'nda mıydı, Çanakkale Savaşı'nda mıydı? Limon von Sanders, ee, Alman generali. Türk ordusunda e, ortak bir şey yapılmıştı. O zaman e, bakın ilk şey oydu. Yani komutandı yani. E, Müslümanlar üzerinde de komutandı. O bir e, bir kişiydi. İlk hamleydi belki. Bugün bakıyorsunuz orada da ne, neredeyse Müslüman komutan yok. Neredeyse yani. İşte hakimlik müessesine bakıyorsunuz. Ta Yargıtay en başından tutun. neredeyse o müessisede Müslüman bir kimse yok. İşte bu sebeple bu devletin yürüyen sistemi kesinlikle İslam'ın istediği, Allah Allah'ın razı olduğu bir şekilde değil, bilakis İslam'ın reddettiği, Müslümanların buğz etmesi gereken bir tarzda işlemektedir. Müslümanların da bu konuda bir alternatifi olmadığından bir nevi mecburiyet hali söz konusu buralarda. Mudarebe ve şirket alım satıma e, kıyasla bu da e, caiz olan meselelerden. Mudarebe ve şirket mudarebe neydi? Emek sermaye ortaklığı. Birinin emeği, birinin sermayesi. Şirkette e, eşit manada ortaklık. Bu da alım satımla ilgili Aynı kapsamda olduğundan bu da caiz olan muamelelerdendir. Daha önce geçtiğimiz hafta bundan bahsetmiştik alım-satım babında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin As Rebi ile ortaklık kurduğunu gösteren rivayetler bulunmaktadır. Çünkü bunlar nihayetinde alım-satımla aynıdır. Eğer ortak olacak kişinin bütün malının haram olduğunu ya da haram işlerle istikal ettiğini bilirsek ortaklıktan uzak durmak gerekir. Eğer mallarının bir kısmı helal ise onunla muamele caiz olur. Rivayete göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği sırada 30 ölçek arpa karşılığı zırhı bir Yahudinin elinde rehin idi. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Bu olgu şu ayetlere rağmen böyledir. Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse ister aralarında hükmet istersen hükmetmekten geri dur. Geri durursan onlar sana asla bir zarar veremezdir. Şayet hükmedersen aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adilleri sever. Maide 42. Yine kendilerine yasaklanan faizi almaları ve haksız yere insanların mallarını yemelerinden ötürü onların küfür içinde olanlarına elem verici bir azap hazırladık. Nisa 161. Bu ayetlere rağmen Böyledir. Onlarla teamülün caiz olması mallarının bir bölümünün helal olmasına bağlıdır. Yani malının tamamı haram olmayacak bu şart. Onların bu tür mallarıyla teamül ihtiyacı söz konusudur. Eğer ihtiyaç yoksa malları helal ve haramlardan oluşan kimselerden kimselerle teamül muamele mekruhtur. Eğer gayrimüslimlerden mal almak İslam ekonomisini yıkan bir unsur ise, mesela İslam toplumunda ticareti alt üst etmek için fiyatları düşürme amacı varsa ve neticede tekel olmak arzusu söz konusu ise zararın defedilmesi esasına göre davranılır. Burada Müslümanların maslahatına itibar edilir. Eğer onlara yardım olsun diye kafirlerden alım-satım yapılıyorsa muhalat gerçekleşmiş kabul edilir. Muhalat gerçekleşir. Burada Müslümanın kendi menfaati için mi yoksa iflasa düşecek bir kafir şirketi kurtarmak için mi alım sattığım yaptığı önemlidir. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Mesela petrol fiyatlarını artırmak e, bizim maslahatımızadır. Çünkü petrol rezervleri, petrol kaynakları Müslümanların elindedir. Gayrimüslimlerin maslahatı için petrol fiyatlarını düşürmek caiz değildir. Eğer ucuzluğun sebebi bizim mallarımıza yönelecek bir fesada engellemek ise bu yapılabilir. Hülasa Müslümanların maslahatına itibar edilir, kafirlerinkine değil. Kafirlere savaş makineleri çalıştırılamaz. Eğer bu Müslümanların maslahatına ise gözetilir, bu değerlendirilir yani mümkün olan her şeyle kafirlere zarar verilmelidir. Dolayısıyla bir Müslüman'dan alım satım yapmak daha evladır, daha uygundur. Ancak burada hüküm bireysel değil, genel uygulama e, uygulanmalıdır. Çünkü bireysel tepkilerde kafirler değil, Müslümanlar zarar görmektedir. Müslüman alimlerin hepsi ya da çoğu falanca devletle ilişkiyi kesmek gerektiğine hükmederse ya da yöneticiler bunu uygun bulurlarsa maksat gerçekleşmiş olur. Ancak burada bireysel talepler söz konusu olursa Müslümanların zararı daha fazla olmaktadır, hülasa. Bir fiilin kimin maslahatına olduğuna bakılarak davranılır. Yani ona göre değerlendirilir. Evet. Vela ve berâ konusu. Yani Allah için sevmek, dostluk göstermek ve Allah için uzaklaşmak, Allah için düşmanlık, nefret konusu. Bugün burada toparlayacağımız, kısaca toparlayacağımız bir konu. Fakat ileride tekrar bütün detaylarıyla döneceğimiz bir konu yani iman dersleri bittiği zaman tevhid konusu bitti haftaya inşallah iman dersleri iman e, imanın esaslarıyla devam edeceğiz tekrar fakat velâ ve berâ konusuna tekrar döneceğiz çünkü e, hayatımızda sık sık karşılaştığımız şeylerin çoğu bu velâ ve berâ akidesini çok iyi bilmeye dayanıyor e, velâ ve berâ konusunu şöyle bir toparlayacak olursak ve bu konuda aşırılık edenlerin ifrat ve tefrit konusunda sapanların hatalarını da gözden geçirirsek e, faydalı bir bitiriş yapmış oluruz inşallah. Vela lügatte bir kimseye yaklaşmak onu sevmek, ona yardım etmek manalarına gelir. Bera ise ondan uzaklaşmak onunla ilişkiyi kesmek kurtulmak, selamet bulmak manalarına gelir. Bu terimlerin Şeriattaki manaları da lugat'taki manalarına yakındır. Şeriata göre vela bir kimseyle dostluk kurmak, ona yardım etmek, sevmek ve ikramda bulunmak demektir. Bera ise birinden uzaklaşmak, ondan kurtulmak, uyardıktan sonra ona düşmanlık etmektir. Uyardıktan sonra ona düşmanlık etmektir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle der. Vela sevmek ve yakın olmaktır. Bera ise buhz etmek ve uzaklaşmaktır. Bu manaları taşıyan velâ ve berâ kavramları İslam'ın önemli disiplinlerindendir ve Allah'ın birliğine şahadet eden herkesin uyması gereken farzlardandır. Tevhidin şartlarındandır. Bunun önemini vurgulayan naslar ayet ve hadisler pek çoktur. Hank bin Atik şöyle der: Tevhidin farz olduğu ve onun zıttı olan şirkin haram olduğu açıklandıktan sonra Allah'ın kitabında üzerinde en çok durulan ve delillerle tekit edilen hüküm, vela ve berâdır. Bu hükümle ilgili birkaç ayet şöyle. Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edilmesinler. Kim bunu yaparsa, artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kâfirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmak müstesnadır. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor, dönüş yalnız Allah'adır. Ali İmran 28 ''Ey iman edenler, eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, benim de düşmanın, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek gizlice muhabbet beyan ederek onları dost edinmeyin. Onlar size gelen hakkı inkar etmişler ve hem peygamberi hem de sizi Allah'a inandığınızdan dolayı yurdunuzdan çıkarmışlardır. Ben sizin saklı tuttuğunuzu da açığa vurduğunuzda da çok iyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa, onları dost edinirse... Kesin bir şekilde doğru yoldan sapmış olur. Mümtahine birinci ayet. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerine, birbirlerine dost olurlar. Sizden kim onlara dost olmaya çalışırsa o da onlardandır. Allah zalim bir topluluğu hidayet etmez. Maide 51 Ey iman edenler! Kendi dışınızdakiler yani mümin olmayanları sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size kötülük etmekten asla geri durmazlar. Onlar hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Kim ve düşmanlıkları ağızlarından yani sözlerinden de bellidir. Kalplerinde sakladıkları ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız işte ayetlerimizi, emirlerimizi size açıkladık. Ali İmran 118 Cerir bin Abdullah radıyallahu anh de şöyle der. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın isteği üzere kendisine bütün Müslümanlara nasihat edip iyilik isteyeceğimi ve bütün kâfirlerden teberri edip uzaklaşacağıma dair biat verdim. Bunu Ahmed bin Hanbel ve Beyat babında Nesai rivayet ediyor. İbn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetinde bunu İbne Bişeybe Kitabul İman iman kitabında rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman zincirinin en sağlam halkası Allah için sevmek ve Allah için boz etmektir. Aynı şekilde Taberani ve Begavi'nin İbn Abbas radıyallanmanın şu rivayeti vardır. İmanın ee, imanın en sağlam halkası veya en sağlam kulpu Allah yolunda dostluk etmek ve Allah yolunda boz etmektir. İslami anlayışa göre dostluk kurmanın sebebi hakka uymaktır. Yani bir kimse bir kimseye ne için dostluk yapabilir bir Müslüman? Ancak hakka uymaz sebebiyle dostluk yapabilir. Batıla uyarsa onunla alakalarını keser. Bir kimseye vela, yani dostluk etmek onun hakka uymasından dolayıdır. Vela bundan başka sebeplere dayandırılamaz. Onun için hakka uyan müminlere cins, sınıf ve seviyeleri ne olursa olsun vela ve dostluk gösterilir. Ve bu dostluğun derecesi de onların hakka uymaları derecesi kadardır. Hangi sınıftan olursa olsun? Mümine dostluk göstermek vaciptir. Yine hangi sınıftan olursa olsun kafirede düşmanlık göstermek lazımdır. Hem imanı hem de günahı bulunanlara ise yani e, Müslüman bir kimse fakat günah değişliyor, Müslüman bir kimse fakat bidat değişliyor, e, imanları ölçüsünde dostluk günahları kadar da veya bidatları kadar da buz gösterilecektir. Bunlar sadece günahlarından dolayı külliyen iman dairesinden çıkmış sayılmazlar. Vela ve bera'nın tayin edilmiş sınırları vardır. Bu sınırların gerisinde kalmak kusurlu tefrit. O sınırları aşmak ise kötülenen aşırılıktır. Müslüman olmayanlardan ayrılmak, yani kafirlerden, müşriklerden ayrılmak şeriatta yer verilen bir husustur. Dinde e, yeri olan bir husustur. E, bunu emreden naslarda da çoktur. Mesela Allah Azze ve Celle Mücadele suresinin 22. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Allah bunların kalplerine iman yerleştirmiş ve onları kendi tarafından bir ruh ile desteklemiştir. Onları altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecek ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Onlar Allah'ın taraflarıdır, taraftarlarıdır. İyi bilin ki iflah olanlar da Allah'ın taraftarlarıdır. Bu ayette belirtildiği gibi istenen uzaklaşma ancak Allah'a cephe alanlar ve onu inkar edenlere karşı olmalıdır. Allah'a iman edip bununla beraber bazı günahları olan Müslümanlara karşı tutum ise farklıdır. Bunlara imanlara kadar yaklaşmak ve onlardan günahlara kadar uzaklaşmak lazımdır. Bunlardan Günahlarından daha çok uzaklaşmak ise şerî ölçüyü aşmak ve kötülenen aşırlığa kaçmaktır. Bazı cemaatler bu konuda da aşırıya gidiyorlar. Müslümanlardan teberri edip uzaklaşıyorlar ve bu tutumlarını kafirler hakkında indirilen şu ayetlere dayandırıyorlar. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa onun Allah yanında hiçbir değeri kalmaz diye devam eden Mümtehne suresinin ilk ayet olarak okuduğumuz ayet. Ee, yine Ali İmran suresinin 118. ayetini ve e, Ali İmran 51. ayetini de e, bu konuda delil getiriler. Bu ve benzeri ayetleri Müslümanlara da teşmil etmelerinin sebebi küfür kavramının yanlış anlamalarıdır. Onlara göre bugünün bütün toplumları cahiliyet üzere kurulmuş kafir toplumlardır. Onların iddiası Aynen bu şekilde şer'i manasıyla kafir olanlardan uzaklaşma konusunda kimsenin itirazı yoktur. Lakin bu cemaatler kendilerine mensup olmayan herkesi kafir sayar ve onlardan uzaklaşmanın gerektiğini ileri sürerler. Mesela bu tekfir ve hicre cemaati diye bilinen ilk Mısır'daki son dönemlerin modern haricileri bunların önderi olan Şükri Mustafa el-Hilafe adlı kitabında şöyle diyor. Allah ve Rasulüne dostluk amel planında ancak cemaate dostluk olmakla gerçekleşir. Cemaatten kastı kim? Kendi bulunduğu cemaat. Kendi biat ettikleri cemaat. Allah Teala küfür topluluklarının dostluğunu bırakmayı ve kendisiyle kendi cemaatinin dostluğunu kazanmayı farz kılmıştır. Daha önce de dediğimiz gibi sadece iki türlü dostluk ve iki türlü düzen vardır. Bunlardan biri İslam, diğeri küfürdür. Herkesin de bunlardan birine dahil olmaktan başka bir çaresi yoktur. Diğer bir Bu cemaatin Tekvir ve Hicre cemaatinin diğer bir ismi de El Hicre adlı kitabında şöyle diyor. Müminleri bırakıp kafirlere dost olmak şu hususları içine alır. Allah'ın indirmediği kanun ve düzene boyun eğmek, bunlara müracaat etmek, tağut ordusuna intisap etmek, kör bir bayrak altında savaşmak, toplum yapısını güçlendirmek, ona hizmet etmek, tağutun otoritesini şu veya bu şekilde sağlamlaştırmak, cahiliyet üzerine oturtulmuş eğitim sistemine uymak, Bizi Allah'a ibadet etmekten alıkoyan ilimlerin tahsilini gerekli görmek. Evet kafirlerden uzaklaşmayı istemekten maksatlarının Müslüman toplumundan uzaklaşmak olduğu yine Şükrü Mustafa'nın şu sözlerinden de anlaşılıyor. Biz onlardan ayrılmayı ve uzaklaşmayı gerekli görürken aynı zamanda biliyoruz ki ilahi takdirin hükmü ve kendi imkanlarımızın yetersizliği karşısında Kafirlerle birlikte kalmak, onların yurtlarında ve onların yaşadığı yerlerde yaşamak zorundayız. Bu zaruretten dolayı onlarla alışveriş edeceğiz, onlara tebliğde bulunacağız, onlara İslam'a davet edeceğiz, yaptıklarından kereh duyacağız fakat mecburiyet yüzünden katlanacağız, affedeceğiz, göz yumacağız, iyi ahlak takınacağız, akrabalığı gözeteceğiz, komşuya iyi davranacağız, çaresize yardımda bulunacağız. Yine Şükrü Mustafa... Ee, Müslüman isimli kafirlere karşı bu şekilde davranmanın caiz olduğuna dair Allah Resulü'nün yaptıklarına e, örnekler veriyor ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin devletlerine icabet esra davetlerine icabet ediyordu. Onlarla alışveriş yapıyordu. Vefat ettiği zaman bir zırhı boş karşısında bir Yahudinin yanında bulunuyordu. Aşırı bir cemaatin yani bu kuluve e, sapan, tekfir ve hicret cemaatinin başı olan Şükrü Mustafa sözlerini şöyle bağlıyor. İslam gerekli bir teşhis olmak üzere küfür hükmünü vermekle şifadan ümit kesildiği için fiilen öldürme hükmünü birbirinden ayırmıştır. Demek istediği şu. Müslümanların küfrüne doğru bir teşhis olarak karar verilecek. Yani Müslümanlar tekfir edilecek. Fakat onları öldürüp imha etmek şartların el vereceği zamana kadar ertelenecektir. Yani nihai hedeflerinde... E, bu tekvir ettikleri isimleri öldürmek vardır. Zaten mallarını e, helal saymaları, namuslarını helal saymaları kalplerinde olan bir itikaz zaman zaman dillerinde de açıkça ifade ediyorlar. Bu korkunç planı İslam'ın bir emri ve icab olarak ileri sürmeleri yanlıştır. Çünkü İslam'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene veya ben Müslümanım diyene Dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. İyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa suresi 94. ayet. Yanlışlık dışında bir müminin bir mümini öldürme hakkı yoktur. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap eder, onu lanetler ve onun için büyük bir azap hazırlar. Nisa suresi. 92-93. ayetler. Evet. Vela ve bera kavramında e, bizim teberri edeceğimiz, uzaklaşacağımız kimseler kimler? Kendilerini İslam'dan başka bir dine nispet eden kafirler. Kendisini İslam'a nispet etse bile e, e, nifaklarını ortaya koyan nifa belli münafıklar. İslam ehline, kitap ve sünnet üzere yaşayan Müslümanlara düşmanlık eden ve hüccet sunulmasına rağmen küfründe direnen müşrikler. Evet, akide ve şeriatta kaynağın bir oluşu. Müminlere umumi ve toplayıcı bir birlik ve gerekli bir kardeşliği farz kılıyor. O, o toplumda fert kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe imanı kemale ermez. Akide birliği Allah Azze ve Celle'ye, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe iman birliğidir. Şeriat birliği ise vahdet ve sevgiyi emreder. Her şekliyle ihtilaf ve çekişmeyi yasaklar. Namazda Allah'ın huzurunda bir safta durmaktan, Müslümanların yolunda onlara eziyet veren şeyleri gidermeye kadar bütün ibadetlerde yakınlık, kaynaşma ve kardeşliğe teşviki buluruz. İslam'da, en basit amel, Müslümanların yolunda onlara eziyet veren şey giderme amelidir. Onu yerine getiren bir Müslüman, kardeşine ve toplumuna karşı sevgi ve yakınlık hissedir. Zekat, oruç, hac ve buna benzer ibadetlerde de durum aynıdır. Bu ibadetlerde Allah Teala'ya kulluktan sonra ilk maksat, neredeyse Müslümanı Müslüman kardeşine sevdirmek, toplayıcı kardeşlikle Müslümanlar birbirine bağlamak ve hayranlık verici vahdeti sağlamaktır. Bu vahdet ve kardeşliği parçalamaya çalışmak bazı hallerde küfür, bazı hallerde eğer bu sahibi tarafından mübah sayılıyorsa zulüm ve büyük günahlardandır. Yani sahibi tarafından mübah sayılıyorsa küfürdür. Bazı hallerde küfür dememiz bundan, bazı hallerde de nedir? Zulüm ve büyük günahtır. Yani en asgari derecesi büyük günahtır. Müslümanları birbirine düşürmek. Evet, Müslümanları bölmek ve birliklerini kaybetmelerini mübah saymak şüphesiz ki küfürdür ve bunda kimse ihtilaf etmemiştir. Evet, velanın ne olduğunu açıkladık. E, falan filanın velisidir veya müvalisidir yani onun sahibi, destekleyicisi ve dostudur e, anlamına gelir. Veli kavramı bu manada Yakınlık göstermek Allah iman edenlerin velisidir Ayetiyle Bu ifade kastedilen Allah müminlerin destekleyicisi Onların dostu ve yardımcısıdır Anlamındadır Muhammed suresi 7. ayetinde Ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder buyuruluyor Allah azze ve celle'nin Dinine yardım eden kimseler Allah Teala'nın dostları ve dinin destekleyicileridirler. Bu mana üzere Allah Teala'nın düşmanlarına yardım etmek ve onları desteklemek, onları dost edinmektir. Yani onları destekleyiciler edinerek siz onlara yardım eder, onlarda size yardım eder, siz onları desteklersiniz, onlarda sizi desteklerler demektir. Bu meselenin aslı, Maide suresinin 1 ayetidir. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost tutarsa o kimse de onlardandır. Şüphesiz ki Allah zalim bir toplumu doğru yola iletmez. Bu ayet Yahudi ve Hristiyanları dost edinmenin haram oluşuna açık bir delildir. Müslümanlardan Yahudi ve Hristiyanları dost edinen kimsenin hükmü ayette ifade edildiği gibidir. Yani onlardandır. Yani o da Yahudi ve Hristiyandır. Allah Teala Yahudi ve Hristiyanlar dost denilen kimseleri ayetin devamında zalim olarak isimlendirmektedir. Çünkü o kimseler el velayı hak olan kimselerin dışındaki kimselere yapmaktadırlar. Müslümanlara göstermesi gereken velayı yani Müslümanlara yapması gereken desteği ne yapıyor? Kafirlere veriyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin açık ifadesiyle kim onlara dost edilirse kim onlara velâ gösterirse onlardandır. Irak'a, Irak'taki Müslümanlara yardım edeceği yere, Afganistan'daki Müslümanlara yardım edeceği yere onlara karşı savaş açan, oradaki Müslümanlara saldıran, ABD'ye destek veren, onlara destekleme e, anlaşması yapan, her türlü yardımını esirgemeyen, asker gönderen, bugünkü yönetimde e, tıpkı ABD gibi onlarla aynı hükümdedir. Bu manada Allah'ın ayetleri açık. Allah Teala'yı, Resulü'nü ve müminleri sevip arka çıkması gerekirken, Allah Teala'nın düşmanları Yahudi, Hristiyan ve onların zihniyetinde olan kimseleri sevip arka çıkmaktadırlar. Ee, burada Yahudi ve Hristiyanların durumuna göre yapılacak vela vardır. Ve onlara yapılması gereken velanın bazı çeşitleri vardır. Yahudi ve Hristiyan ve onların zihniyetinde olan, Allah Teala'ya, Resulüne ve müminlere düşmanlık ederek savaş açan e, kimselerdir. Bu kimselerle harbin dışında Müslümanların hiçbir alakası yoktur. Bu gibiler hakkında birçok ayet inmiştir. Bunlar ihanetlerinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirmek istediği münafık Abdullah bin Selul'ün müttefiki Yahudilerdi. Abdullah bin Selul onlar hakkında Efendimiz'e şefaatçi olmuş, aracı olmuş ve Efendimiz de onu bu fiilden yasaklamıştı. Allah Teala şu ayeti indirdi. Ey iman edenler Yahudilere ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost tutarsa o da onlardandır. Müslümanlara harp açanları sevip arka çıkmak asla caiz değildir. Müslümanlara harp açmak ister direkt kendileri tarafından olsun ister kendilerinin dışında İslam düşmanlarına yardım etme yoluyla olsun eşittir. Aralarında fark yoktur. Öğlelerine sevgi besleme, arka çıkmak ve yardım etmek gibi vela çeşitlerinden hiçbirisi yapılmamalıdır. Onlara karşı bu gibi şeyleri yapan kimselerse Müslümanların ordusundan kafirlerin ordusuna geçmişlerdir. Bundan Allah'a sığınırız. Müslümanların ülkesinde mülteci veya kendi ülkelerinde ikamet eden Yahudi ve Hristiyanlardan tarafsız olup, Müslümanlarla savaşmadıkları gibi başkalarına da bu hususta yardım etmeyenlere gelince, bu kimselerle Müslümanlar arasında bir nevi velanın bulunması caizdir. Allah bu hususta kitabında şöyle buyuruyor. Mümtehine 8. ayetinde. Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adil davrananları sever. Bu müsamaha edilen iyilik ve adalet bir nevi veladır. Bu el vela Allah Teala'nın bizi sakındırdığı ve İslam'dan Yahudi ve Hristiyanlığa çıkış diye haber verdiği el veladan farklıdır. Bu meselede en büyük ve en ağır günah bir Müslümanın Müslüman kardeşi aleyhine kafirlere velada bulunmasıdır. Yani yardım ve destekte bulunmasıdır. Bir Müslüman diğer bir Müslüman aleyhine kafirleri destekleyip onlara yardım etmesidir. Allah korusun böyle bir vela, böyle bir yardım ve destek kişi İslam milletinden çıkarır. Çünkü bu fiil Allah'ın dinine savaş açma mesabesindedir. Bu gibi şeyler zayıf karakterli idarecileri İslam düşmanı kafirlerden kendi makam ve mevkilerini korumalarını istemeye sevk etmiştir. Kuşkusuz ki bu makam ve mevkiler geçicidir. Kıyamet günü sahipleri aleyhine hüsran ve nedamettir. Netice olarak Müslümanlar bir tek ümmettir. Dolayısıyla her Müslümanın el velası da dostluğu da kendi ümmetini olmalıdır. Kalbini, dilini ve silahını bu ümmetten yalan kullanmalıdır. Bunlardan hiçbir şeyi İslam düşmanları lehine kullanması caiz değildir. Suud kralının yaptığı gibi işte buş gibi kafirlerle kadeh tokuşturup Müslümanların aleyhine anlaşma yapanlar veyahut da işte TC'nin başındaki münafıkların yaptığı gibi Müslümanların aleyhinde kafirlerle anlaşma İmzalayıp onlara yardım mahiyetli pek çok destekleri göndermeler. Onlar adına e, Müslümanlara e, ara Arabuluculuk ara vazifeleri yapanlar. Bunlar tek kelimeyle münafıklardır. Nüfaklarını açıkça ortaya koymuşlardır. Evet. Böyle yapan kimseler istese de istemese de İslam karargahından küfür karargahına geçmiş olurlar. Delil isteyen Muhammed Suresinin ilk üç ayetine... E, Bakabilir. Bu ayetlerde şöyle buyuruluyor. Küfreden ve Allah'ın yoluna engel olan kimselerin amellerini Allah boşa çıkarmıştır. İman edip salih amel işleyenlerin, Rableri tarafından Muhammed'e indirilen Kur'an'a iman eden müminlerin de günahlarını örtmüş ve hallerini düzetmiştir. Bu böyledir. Çünkü kafirler batıla uymuşlar, müminler ise Rablerinden gelen hakka uymuşlardır. Allah böylece herkesin layığını vermiştir. İşte Allah onların durumlarını insanlara böyle anlatır. Allah insanları bu şekilde taksim ettikten sonra şu ayeti göndermiştir. Savaşta kafirlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice sindirince bağı sıkıca bağlayın, onları esir alın. Ondan sonra artık ya lütfen bırakır veya karşılığında fidye alırsınız. Harp ağırlıklarını bırakıncaya, savaş sona erinceye kadar böyle yaparsınız. Allah dileseydi kendisi onlardan öç alırdı, intikam alırdı fakat sizi Birbirinizle denemek için size harbi emrediyor. Allah kendi yolunda öldürülenlerin ecrini zayi etmeyecektir. Muhammed suresinin dördüncü ayet. Müslümanlarla onlara savaş açıp bütün imkanlarını kullanarak insanları küfre çağıran kafirleri birbirinden ayıran bu Kur'an'i ayrım mutlaka gereklidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ettiği risaletin yeryüzünde baki kalması ve insanlar bu risalete davetin devamlılığı için bu şarttır. Nebevi davet Ülke ve uluslara yapılmasa bile fertlere akide ve İslam şuru olarak mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde ortada İslam diye bir şey kalmaz. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşheden la ilaha illan tevahdek ve estağfurike ve etubu Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Soracak Veya şey konu dışında yapınmaz. konu dışında soracağınız bir şey varsa o da olabilir soru yoksa kaydı bitirelim. Soracaktım siz onu tamamladınız. Tamam inşallah.